Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin Salatü vesselam ala seyyidil murselin Muhammedin ala âli ve sahbi Bir hadis-i şerif dersinde de bizleri bir araya getiren Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Vaazların en güzeli Allah Teala'nın buyurduklarıdır. Ve Habibi Sallallahu Teala aleyhi ve efendimizin bizlere duyurduklarıdır. Biz kendi kafamızdan bir şey konuşmayalım. Konuşmamalıyız. Ancak Rabbimiz için konuşmalıyız. Zaten dersimizin konusu ihlastır. Tergibü Terip kitabının ilk faslında, ilk balbında Hafız Münziri Hazretleri ihlası ele almıştır. Çünkü neden işte namaza bile dururken, niyet ettim ya Rabbi senin rıza-i şerifin için. Çünkü daha Allah-u Ekber demeden, Sübhaneke demeden, hani Sübhaneke demeden ne demek? Yani hiç başlamadan evvel ne yapıyoruz? Niyet ettim ya Rabbi. Hani tamam namazın niyeti kalpten olacak, dilden olmayacak ama yani kalpten geçen mefhum budur. Ee, dolayısıyla niye kitabı ihlastan başlattı? E şimdi namaz... Kızın faziletini anlatacak, orucu anlatacak, zekatı anlatacak, dolu şeyleri anlatacak. Bu kitap Derya-i Umman'dır. Binlerce hadis-i şerif var bu kitabın derslerinde. Belki bizi öldürür. Ama başına ihlas babını niye koydu? Çünkü biz bu kitabı niye yazdık demek istiyor. Siz bu kitabı niye okuyun demek istiyor. Ey cemaatimiz, sevenlerimiz, dinleyenlerimiz! Bu hadis-i şerif derslerinin takipçileri, siz bu dersleri niçin dinleyin? Allah için. Celle Celaluhu, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz neler buyurdu, bunlarla amel edeceğiz. Allah için amel edeceğiz. Desinler, beğensinler, düşünmeyeceğiz. Allah için de tebliğ edeceğiz. Yani şimdi mesela millete mesaj atacağız, telefon açacağız. Ders başladı, sohbet başladı. Çünkü Ki bir kişiyi daha buraya teşvik edersek, bir hadis-i şerif duyarsa biz de sebep olmuş oluruz ama niyetimiz ne? Bu adam ne kadar e, dersleri takip ediyor desinler veya bu ne kadar hadisleri efendim, e, e, hadislere önem veriyor, ne takva sahibi dindar adam falan falan Böyle desinler niyeti olsa ihlas bozuldu. Onun için ilk mevzu ihlastır. Bu baptan e, hadis-i şeriflerle Devam ediyoruz. Şimdi gelelim sıramızdaki hadis-i şerif. Ve'anid Dâhâk ibn-i Kays Dâhâk ibn-i Kays radıyallahu te'ala hazretlerinden ee, rivayet ediliyor. Kâle, o anlattı ki Kâle Resûlullahi sallallahu te'ala aleyhi ve sellem. Kainatın efendisi şöyle buyurdular. Şimdi bu hadisi kutsi, bezar ve beyhak rivat etmiş muadis şerifi. Hadisi kutsi ne demek? Yani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allahu Teala şöyle buyurdu. Yani Kur'an'ın dışındaki Allahü Teala'nın buyurdukları, Kur'an'da olmayanlar hadisi kutsi olarak e, geçiyor. İnne Allah şu bez Allah öyle Allah ki tebaarke, hayri bereketi çok olan oldu ve Teala. Daima çok yüce olan bereketleri çok olan yüce Rabbimiz yakulü buyuruyor. Ene hayru şerik, Ene ben hayru şerik. Şeriklerin en hayırlısıyım. Ne demek şeriklerin en hayırlısıyım? Her bana ortak olma kalkanlar olabilir. Veya bazıları bana bir şeyleri ortak koşabilir, putları, insanları, şunlara, ine ineği bile taparak Allah'a ortak koşanlar var. Tarihe yılanı tapanlar var yani, ateşe. Ama ben şeriklerin hayırlısıyım. Neden? Gerçekte benim ortağım yok. Gerçekte benim ortağım olmadığı için, şirkette kimsenin, yaratmakta kimsenin hissesi, payı olmadığı için, ilahlıkta, uluhuyette ve rububiyette, rablikte kimsenin hissesi ve payı olmadığı için, ee, ortağı olmayan, yani şerikim yok ne hayırlısı benim. Çünkü neden? Kimse ortak kabul etmiyor. O diyor ki benim şirketim, o diyor benim firmam, o diyor ben şöyleyim, kimseyi rakip tanımam falan. Herkes kendisini e, şirketten, şirkten, ortaklıktan e, sıyırmaya çalışıyor, soyutlamaya çalışıyor, kendini ispatta çalışıyor, ben tekim havası vermeye çalışıyor. Ama onların hakikatte, onlar ortaktan münezzehmi değil. Birisi, bir işte en üstüne olayım dese, bir ona rakip çıkabilir, onu geç edebilir. Bunlar muhal şeyler değil. En zirvedeki, bir vasıfta gibi adamın, bir de bakıyorsun, daha iyisi çıkıyor. Onun için kendisini ortaktan e, soyutlamaya çalışan, ortağım yok diyenlerin en hayırlısı benim. Neden? Çünkü benim hakikaten ortağım yok. Benim hakikaten ortağım yok. Geri kalanlar mecazen. Ben bu alanda tekim. Bu sahada ben birinciyim falan. Ortak tanımam, rakip tanımam lafları geçer ama onlar mecazidir. Çünkü neden? Mümkündür ki biri ona ortak çıkar. Yarın onun gücü düşer. Kendisi bile ortak olan var mı diye hisse satar. Ortak çağırır falan falan. Ama Mevla Teala da bunların hiçbirisi düşünülemez. Onun için şeriklerden, ortaklardan kendini uzak tutmaya çalışanların en hayırlısı benim. Çünkü benim yaratmakta, ilahlıkta, ibadet olunmaya istikakta layık olmakta ortağım yok, hakikaten yok. Femen her kim eşrake ortak yaparsa, maîye benimle beraber şeriken, her kim benimle birlikte ee, bir ortak tanırsa, bir ibadette mesela yani onu aşağıda anlatıyor. Ama yani namaza başladın, Allah rızası için niyet ediyorsun. Fakat o arada da işte yanındaki adamdan utanarak kılıyorsun veya ona göstermek için kılıyorsun. ''Aa bu adam namaz babdesi varmış, artık bir yere mi memur olmak istiyorsun?'' Amirin namaz kılıyor da namaz kılanma mı arıyor? Veyahut patron, e, işveren, e, dindar, müttakî bir adam, sen, sen de işte onun yanında namaz kılıyorsun ki hani sen, seni işinde ilerletsin, maaşını artırsın veya seni işten atmasın falan. Burada ne oldu? Allah için kılınması gereken namazda e, Allah'a ortak koşmak oldu. Her kim benimle beraber yaptığı ibadette bana bir ortak katarsa, ve o e, amel, yani fevbe onun yaptığı iş, o ortak edilen iş bana ait olmaz. Namazsa da ben kabul etmem. Oruçsa da ben kabul etmem. Zekatsa da ben kabul etmem. Niçin? O lişeri ki benim ortağıma ait olur. Yani sen bir namaza durdun. Kimin için niyet ki Allah için namaz. Allah açık kılınır. Ama sen o arada hangi niyeti e, kattın, karıştırdın? E, felanca da görüyor ya işte Oradan da bir nemal alırım. İşte onundan benim namaz kılmamı bilmesinden fayda olur. Dersen, düşünürsen, tabii kalbinden bile bu niyeti geçirsen vesvese hari bir şey. Hani vesvese gelir geçer. Ama kalıcı bir e, bu şekilde bir düşünce varsa o namaz bana ait olmadı. Ben kabul etmedim Allah buyuruyor. Celle Celalu. O oldu. O kime gösterdiysen, kime beğendirmek istediysen ona gitti. E, o da sana ne sevap verebilir? Ahirette cenneti mi var, cehennemi mi var? O zaman o adam da senden beter fani. Ee, o senin de amelin boşuna gitti. Ona gitti yani. Onu, Onda ne beklenir ki? Senden aciz bir kuldur o. Ya eyyühennaş. Şimdi burası buraya kadarı hadisi kudsi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah tebârek ve Teala buyuruyor ki ben ortaktan kendilerinden ortağı, nefyeden yedenlerin en Çünkü benim hakikaten ortağım yok. Onlar öyle konuşurlar ama ortakları var. Benden başka ortaktan münezze olan yok. Onun için en benim. E kim benimle beraber başkasına ortak koşarsa, bir amelde birini karıştırırsa o ortağı, bana ortak ettiğinin olur. Şey, benim ortağım haşa, <gülüyor> benim ortağımın demek bu. İbare öyle gözüküyor ama yani onun bana ortak ettiği Şah, kimse ona ait olur. Ben onu kabul etmemiş olurum. Şimdi burada hadis-i kutsi bitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devam ediyor. Yani Allah Tebaraka ve Teala şöyle buyurdu dedikten sonra ya yu'ennas ey bütün insanlar. Tabii ki burada müminler murattır. Çünkü zaten kafire kafire iman farz. İmandan evvel ee, bir şey farz olmaz. İnanmayan, Müslüman olmayan namaz farz olmaz. Burada ihlası emrediyor şimdi. Ahlisu halis kılın. Ney a'malekum? Amellerinizi arınmış. Arınmış ne demek? Mesela bir su bile e, berrak görünüyor, içi görünüyor ama içinde kireç var, mikrop olabilir, şey olabilir, bu olabilir ama bu su ne zaman ki onu makineden geçiriyorsun arıtma cihazından falan bir de bak gözünün arıtma cihazında, bir zaman sonra bir parmak kireç bağladı. Neredeydi bu kireç? Gökten mi geldi? Kireç suyun içindeydi. Ama suda gözükmüyor. Bakıyorsun su duru. Ama bir, bir çay yapıyorsun, demliğin altı kireç bağladı. İşte onun için amellerinizi halis kılın demek arındırın. Yani sen Allah için namaz kılıyorsun, Allah için oruç tutuyorsun Celle Celaluhu. Allah'ımızın rızası kazanmak için ibadet yapıyoruz ama Karışıklıklar var içinde. O kadar gizli ki bu gizli şirk işi. İleride hadis-i şerifler gelebilir yine bu hafta. ''Karıncanın ayak sesinden daha gizli gezer.'' diyor. ''Eşşirk ve ahfa min ümmeti, min debî bin nemli, ''Koca kayanın üzerinde gezen, karıncanın ayak sesinden daha gizlidir.'' diyor. ''Benim ümmetimde şirk.'' Yani ne demek? Yani Allah için yaptığım bir işte bile ucundan, keşes, kenarından, köşesinden bir menfaat beklentisi, bir görsünler desinler, milletin beğenmesinden bir hoşlanmak oluyor yani. Çok tehlikeli. Bunda duası da var. Duaların kitabında var. اللّٰهُ اِنَّا نَعُوذُ ne نُشُرِيكَ بِكَشَيَنْ نَعَلَمُوا وَنَسْتَغَفُرُكَ لِمَعَلٰى نَعَلَمُوا Yani o duaların kitabında sayfayı bilmiyorum. E, şirkin gizlisini, açığını, küçüğünü, büyüğünü edecek, silip süpürecek bir dua öğreteyim mi? Tabi manayı düşünmezsen okumaktan ne ne hasıl olur. Buyurdu sallallahu aleyhi ve bu duayı öğretti. Yani ya Rabbi ben senden başka kimsenin menfaat yaratamayacağına, zarar veremeyeceğine e, inandığım halde bu bunu bile bile sana bir şey ortak koşmamdan sana sığınırım. Bilmeden bir şeyler kalbimden geçiyorsa, aklıma geliyorsa da bilmediklerimden dolayı da senden af mağfiret niyaz ederim. Bir de ben biliyorum ki senden başkasının cenneti yok, cehennemi yok, azabı yok, cevabı yok. Niye yarar? Ama bile bile sana bir şeyi ortak etmemden sana sığınırım diye. Ya bu duayı okuyun buyuruyor. Bazı hadis-i şeriflerde üç kere dervati var. Dualarım kitabının incelerseniz bulursunuz. Yani Arapça firist var. Orada Allahu menna nauzu bike gibi oradan bakarsanız o nevzüler çıkar, minen nüşrike. İlerisini de yazıyorum ki, nevzu üç beş tane gelirse, hangi nevzu karıştırmayın diye. Nevzü müke gemine nüşrike, üçrike. Oralarda çıkar, sayfasını bulursunuz. Tabii ki da maksat, manasını anlamaktır. O şuura erişmektir yani. Bak, e insanlar, amellerinizi halis kılın. Ama tabii burada kafirleri de insanlara sokabiliriz. Neden? Çünkü onlara da amellerinizi halis kılın ne demek? İman edin demek olur. Çünkü e, kelime-i tevhidin e, yani la ilahe illallah kelimesini Allah'tan başka hiç ibadete layık yok. E zaten la ilahe illallah bir adı nedir o kelime? Kelime-tü tevhiddir. Kelime-tü'l-i Bir adı da nedir? Kelime-tü'l-ihlastır. İhlas kelimesi. için e, Allah'tan başka hiç ibadete layık yok. E, i̇badet ne demek? Namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, cekat vermek, zikretmek, şükretmek. E vaaz etmek, dinlemek bunlar Allah için, ibadettir. Peki Allah'tan başka ibadete layık yok. Demek bunlar kimin için yapılma, yapılmalıdır? Ancak Allah için. Çünkü ancak hak eden Allah Teâlâ'dır. Ondan başka yaratan mı var ki hak etsin bizim ibadetimizi? Onun için la ilahe illallah bir ismi de nedir? İhlas kelimesidir. Dolayısıyla ey insanlar, ihlaslı olun denince kafire de bu emir gelebilir. Neden? Seni yaratan bir tanedir, Allah'tır. Sen niye bu kadar putlara tapıyorsun? Dönsene allah Teala. ey Hristiyanlar! E İsa Aleyhisselam ne yaratabilir? Siz onu nasıl Allah'a haşa, ortak, isnat ediyorsunuz mesela? Hepsine gider burada tabii. Ha biz Müslümanlara yönelik olarak namazınızı, orucunuzu, zekâtınızı, haccınızı sırf Allah için yapın demektir. O ayrı bir şey. Ama وَاَلْزَمَوْمْ كَلِمَتَتْ تَقْوَىٰىٰ Yani tevhid kelimesinin bir adı da takva kelimesidir. Neden? Allah'tan gayrine ibadetten Allah'a ortak koşmaktan sakınma, takva sakınmak. Takva kelimesi. Çünkü Allah'tan başka ilah yok deyince e bütün batıl ilahları nefyetmiş oldun. Sırf Allah'ın varlığını, birliğini ve ibadetlerin sarf olan ilah olduğunu itiraf etmiş oldun. Onun için bu ihlas kelimesi. İhlasu halis kılın. Ma'lekum amelleriniz. Yani arındırın, arındırın. Ce i̇şte demin anlattım. Bir suyun içindeki Küre gözle görülmez, elle tutulmaz. Ama demliğin dibinde bir parmak bağlar görürsün o zaman ki. Kazı kazıy zor çıkar. Demek suyun içinde bilenek gizli şeyler var. Bizim kalbimizde çiftç çarşısı. Milletin gördüğü yerde yavaş kılarsak, milletin görmediği yerde gece evde sabah namazını evde zaten kılmayın cemaate çıkın ama yani hadi diyelim yetişmiyor. Geç kalktım falan hızlı patküt kılarsan, milletin gördüğü yerde nam bakmasın, gözünün önüne bakarsın, aa ne takva sahibi adam. Millet görmediği yerde böyle efendim onun başına, onun bacağına bakarsan, ihlas olmadı. Amellerinizi halis kılın. Yani madem Allah için yapıyorsun, bu haramdan Allah için sakınıyorsun. Allah görüyor. Kimse görmediği yerde Allah görüyor. Bu nasıl ihlas olacak? fe innellâhe tebhârake ve teâlâ fe innellâhe Öyle Allah tebârek eder. Daima hayrı çok oldu. Ve Teala daima yüce oldu. O Rabbimiz Layak yekbelü kabul etmez. Neden? Minele Amali ameller içerisinden. Ameller yani namaz amel, oruç amel, haç amel, cekat amel, cikir amel, sadaka vermek, amel, cekat vermek, amel, amel, amel. Bu amellerden kabul etmez. İlla ancak kabul eder. Ma öylelerini ki halasa Halis oldu, halüs adı olabilir. Halis oldu yani sade oldu, sırf oldu, katışıksız oldu, bulaşıksız oldu, şaibesiz oldu. Kim için halis oldu? Lehu, kendisi için. Ancak kendisine halis olan ne demek? Bir namaz kıldın dört rekat veya kıldın elli rekat veya kıldın yüz rekat. On bin la ilahe illallah çektin, yirmi bin, yüz bin, hatim yaptın, bütün Kur'an okudun. Bunu ancak ne zaman kabul ediyor bu ameli? Sırf onun içinse, eğer o araya sen yüz kat kıldın da, bir rekatında da efendim, iyi ki falanca da rastladı, benim ne kadar çok namaz kıldığımı gördü gibi bir niyet taşıdın, içine gelen geçen vesvese arzidir. Onu saymıyorum Mevla, onu saysa hep battık zaten. Ama niyet ne, niyet? Baştan niyetin ne? Dur şimdi burada birkaç arkadaş da var, ben şurada kalkayım bir kılayım da Maşallah, kuşluğu on iki kılıyor desinler. Ha bu niyetle işe girdin. E yaptığın ibadet Allah için görünüyor. Ama ne var? Niyette karışıklık var. O zaman Allah onu kabul etmez. Amellerden ancak neyi kabul edermiş? Sırf kendisi için olan. Yüz tane cüzün doksan dokuzu Allah için sırf, bir tane cüzü yani bir, bir, bir parçası, bir e, bölümü bölümünde Des, şu desin, bu işitsin, şu görsün, bir şey niyet ettin. Kasıtlı yani bu tabi, vesveseyi konuşmuyorum. Böyle bir niyet ettin, yüzü de gitti. Neden? O namaz bir bütündür. Sen bunu ne yaptın? Bir parçasını Allah'tan gayrına atfettin, kastettin, niyet ettin, karışıksız olmadı. Tümü karışıksız olacak. Sırf Allah için olursa onu kabul eder. Şimdi misal de veriyor sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimiz. Ve la deyin sakın demeyin. Ne demeyin? Hazihi işte bu yani mesela ziyarete gitti. teyzeni ziyarete gittin. Veya teyzene gittin para verdin. Yardım verdin mesela. Belki muhtaçtı falan. Sakın demeyin ki hazihi işte bu ziyaretim veya işte bu ikramım, bu yardımım lillahi Allah için. Yani Allah rızası için veriyorum. rahim. Bir de akrabam olduğun için. Ne oldu? Şirket oldu, ortaklık oldu. Karıştırdın. Şimdi böyle derseniz feinna şüphesiz o iş yani o sadaka, o ikram lirrahim akrabalığa gider. Yani sen teyzen iyilik etmiş olsun, teyzen de sana e, teşekkür eder. Efendim işte teyzenin e, oğulları, kızları, kuzenlerin de efendim ya. Ne güzel bir adamsın. Ne cömert insan falan öyle bir şeyler derler falan sana, sana övgüde bulunurlar falan. Sen de alacağın onun, onunla kalırsın. Bu rahime gider çünkü hem Allah için dedin hem akrabam olduğun için. Karıştırdın şimdi bunu. Feinna lirahim. Bu akrabalığa has oldu. Ve olmaz lillahi Allah için neden mi? O yaptığın sadakadan hayırdan ne olmaz şeyün. Hiçbir şey zerre kadar yani ya ben bir trilyon yardım yaptım ya. Ev verdim onlara şunu yaptım, bunu yaptım. Sokakta kalmışlardı, çadırda yatıyorlar. Çok büyük iyiliğim geçti onlara. Beş on nüfuslu aile falan. Ama sen de, dedin ki Allah için bir de akrabam olduğunuz için dedin. Niyeti de demek buna göre. Tuttun ki bunu diyorsun. Çünkü niyetin sözünden anlaşılıyor. O zaman ne oldu bu? Sırf akrabalığı hatırına oldu. Allah için olmadı. Bundan Allah'a ait hiçbir şey yok. Ne demek Allah'a ait hiçbir şey yok? Yani sana bir sevap yok. Allah Teala zaten yardım almaktan münezzeh Yani Allah için bundan bir şey yok ne demek? Allah halis olmadı biri Trilyonun hepsi gitti. Akraba hatırına gitti. Allah'a ait olmayınca sana da sevap dönmedi. Ve ulu Sakın demeyin. Ne demeyin? Ee, hazi işte bu ikram. Mesela bin kişilik bir yemek verdin, on tane, yüz tane düve kestin, pilavlar, şeyler, milleti topladın, işte verdim neyse. Yediriyorsun, çiriyorsun, aşiret usulü mesela. Hazir bu ikram mesela lillahi Allah için, ben Allah rızası için, Allah'tan sevap umduğum için yaptım bunu. Bunu dersin, bunda sorun yok. Yani bir de veli vucuhi küm. Sizin vecihleriniz, yüzleriniz, yani hatırlarınız için hem Allah için yaptım hem de sizin hatırınız için yaptım. Siz benim nezdimde kıymetlisiniz, değerlisiniz. Ben size değer verdiğimi göstermek için yaptım. Sizin hatırınız için, itibarınız için yaptım. Böyle demeyin! Allah için, hatırınız için. Nasıl bir şey oldu bu ya? Ne gibi bu şimdi? Namaz kılarken, Ya Rabbi senin rızan için falanca görsün için. Allah Akbar! Olur mu şimdi? Burada da diyorsun ki, ben bu iyiliği Allah için yaptım bir de sen akrabam oldun diye. E gitti bu akraba Allah'a gitti. Ortak oldu şimdi. Sakın demeyin. Ne demeyin? İşte bu iyiliği Allah için yaptım bir de sizin hatırınız için yaptım. Ya sen Allah'ın hatırı varken onun bunu hatırı mı kalmış yani? O zaman fe inneha o yapılan hayırlı amel, sadaka gibi yani ikram ne olur? E li vucu ikum. O kimlere sizin hatırınız için dedinse, onların hatırına gider. Onlar da sana tebrik yağdırırlar, teşekkür ederler, anın eli tutulmaz derler, ne cömert adammışsın, ne bişim ikram yaptın falan falan Konuşurlar, konuşurlar. Alacağın o işte. Duyduğunda kalırsın. Ahirette sevabın yok. Veleyse olmaz, olmadı lillâ-i Minha yapılan bu iyilikten yani görüntüde bir iyilik yapıyorsun. Ama bundan ne olmaz, Allah şeyün hiçbir şey Allah Teala ait olmaz. Yani e, sen buradan ahirette bir cevap bekleyemezsin ki bu da nedir? Efendim husranım mübin çok açık bir zarardır. Hem o kadar paran gitti, hem o kadar efendim mesai sarf ettin. E, ama ahirette de sana sevabı dönmedi. Bundan aşikar bir zarar olabilir mi? Hazihi için mühennes? Ona baktım da şehirlere sindiğinin haşyesini e, yazma bir eser. Ondan da bakıyorum. Hazi amal olarak cemi olduğu için. Amel olsa hazi olacak. Hazi yani şu ameller yaptığım şu işler yani. E, onun için hazi olmuş. Hem Allah için hem akrabalık için. Hem Allah için hem sizin hatırınız için. Dersen o amellerden minha o ameller yani. O yapılan işlerden Allah için şeyin hiçbir şey olmaz. Yani elin cebin Boşa çıkar, ahirete müflis kal çıkarsın. Ne kadar iyiliklerin var ya! Ne kadar fakir yedirdim, ne kadar yetim giydirdim. Şöyle yaptım, böyle yaptım. Ama işte orada e, onu hatırı için bu desin diye, şu vakfın hatırı için yok başbakana e, şey etmek işte iş adamları işte e, Cumhurbaşkanlığının gözüne girmek için şu kadar efendim iyilik yapıyor fakirlere, yurtlara, imam hatibe şuna buna. E tamam yapılan iş hayırlı olabilir ama niyetin ne? Ya sen şimdi Cumhurbaşkanının, Başbakanın gözüne gireyim diye kattıysan işin içine. Ondan sonra da belki ileride bana bir hale verir belki hükümet falan. Bundan Allah'a ne ait olsun. Bundan sana hangi cevap dönsün? Sana yani Başbakan, Cumhurbaşkanı ne verebilir ahirette? Cennetin mi var, cehennemin mi var? Sen yaptığın iyiliği niye Allah için yapmıyorsun? O zaman işte hatırınız için işte, itibarınız için İtibarlı bir adama yaklaşmak için. Baştan diyorsun bu Allah için, sonra da katıştırdın işte. Olmadı. Evet. Ve bin Ummamete ikinci hadis-i şerife geldik. Yani bugünkü dersimizin ikinci hadis. Numarada dokuzuncu hadis. Ebu Ummamer oldu anh Meşhur sahabidir. Yukarıki Daghak gibi birkaç hazretlerinin sahabi olup olmadığı ihtilaflıdır ama hadis sahih tabi yani hadiste bir şey yok çünkü sahabiden sahibi değilse de sahabiden duyan tabiinde duyar hadisi rivayet edebilir abi deva ama bu muame meşhur sahibidir caharacülün cah geldi rucülün bir adam ilah kime ilah resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem'e resulullah Efendimiz'e geldi ve dedi adam erayte gördün mü yani söyle bana ya resulallah Racülen bir adam ki, gaza, Allah yolunda cihada çıktı, gaza'ya çıktı. İşte Hendek Muharebesi'ne gidiyorsun, işte Mekke Fettin'e gidiyor, neyse dolu ee, Allah yolunda sahabe döneminde birçok gaza oldu. Bu adam yeltemiş bir arıyor, talep ediyor. Neyi el Allah'tan sevap bekliyor tabii ki. Çünkü o yolda e, yaralanmak var, gazi olmak var, engelli kalmak var, ölmek var, şehit olmak var. Yani tabii ki büyük bir amel. Bu tabii Allah'tan ecir isteyecek. Zaten Allah rızası için yapılan şeylerde sevap beklenir. Daha ne istiyor? vez zikra. Bir de e, zikir yani anılmak burada. Hatırlanmak istiyor. Yani millet bana minnettar kalsın. İşte efendim, benden e, övgüyle bahsetsin, i̇şte ne e, şecaatli, ne cesaretli adam, işte efendim herkesin kaçındığı noktada o canını malını feda ederek cihata çıktı falan falan bahsetsinler. Gerçi o çok kere gidiyor, belki de o yolda ölüyor, arkadan milletin onuna kadar övdüğünü, medhettiğini duyamıyor bile. Ama insanın nefsinde böyle bir şey var. Ben duymasam bile, ben görmesem bile itibarımı, ben ölsem bile arkamdan heykelim, heykelim dikilir. Mesela yani, misal veriyorum, yani arkamdan insanlar beni çok metheder. Ya arkandan seni methedseler, sana ahirette ne sevap var. Sen bunu dünyada bile duyamıyorsun ki sevinesin etsin yani, gidip kalacaksın yolda. Yine de insanlar böyle hakkında övücü sözler söylenmesini severler. Yani nefiste bu var. Ma ne şey var lehu bu adam için. Yani bu adam hem sevap istiyor, hem de millet beni ansın, güzel benim hakkımda konuşsun. İstiyor. Buna ne olur yani bunun durumu? Bunun için ne vardır yani? Ma ne şey vardır Leu bu adam için? Fakale buyurdu Kimrasuüllü Allahı, sallallahu aleyhi ve sellem. Kainat efendisi cevap verdi bu sorana. La şeye hiçbir şey yoktur Leu o adam için. Ya adam kolunu bacağını kaybetti. Hiç cevabı yoktur. Adam öldü, şehit oldu, harpte şehit oldu. Boşa gitti. Niyazi oldu. Hiçbir şey yoktur. Fada Kainat defansı tekrar etti. Yok, feade o soran adam iade etti, tekrar etti. Neyi ha bu kelimeyi yani bu sözü, soruyu ne kadar telaze mirarin. Mirar merranın cemi. Üç kere tekrar etti. Yani ne kazanır bu adam? Ve kullu söylü buyuruyordu. Kim Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Ne buyuruyordu? La şey'e hiçbir şey yoktur Leo onun için. İkinciye bir daha sordu, bu adam hiçbir şey kazanamaz mı? Hiçbir şey yok, cevabı yok. Neden? Millet beni güzel ansın diye kattı ya oraya, niyeti karıştırdı onun için. Bir daha dedi, ya Resulallah, ya adam malıyla canıyla çıktı, geri dönmedi, bu. Hiç mi bir şey yok? Hiçbir şey yoktur. Ah gidi niyet, ah gidi ihlâs! Biz de senelerdir bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ey kurban olduğum Allah. Niyetimiz bozuksa, bize desinler beğensinlerse yandık Allah'ım yandık akma bizi ya Rabbi! İhlassız bırakma bizi iflas ettirme bizi ya Rabbel Alemin. Çok korkuyorum ben. Ya ben zaten nasıl korkmayayım yani? Benim gibi bozuk adam nasıl korkmayayım? En düzgün adamlar korkmuşlar ya. Ben nasıl korkmayayım yani? Sünne sonra kale buyurdu sallallahu sellem. Hiçbir şey yoktur buyurdu ya peşine buyurdu. İnna lillahi Allah öyle Allah azze daima aziz oldu daha ve celle daima yüce oldu. Ne buyurdu Allah? La yakbalu Allah Teala Resulullah ne buyurdu? Şüphesiz Allah aziz ve celil olan Allah la yakbalu kabul etmez. Neden? Miner ameli amellerden iyi ameller namaz, oruç işte cihat, gaza, bunlar içerisinden hiçbirini kabul etmez. İlla ancak kabul eder ma ameli ki kana oldu lehû sadece kendisi için bak halisan lehû olsaydı kendisine halis ama Lehuyu öne aldı bu zarfın takdimi taksiz içindir yani kâne olacak o amel lehû ancak onun için nedir olacak? halisan, katışıksız, karışıksız, bulaşıksız, şaibesiz zerre kadar bir ivez-garaz yok sırf Allah için olacak başka hiçbir niyet taşımayacak ancak onu kabul eder daha hangi amel kabul eder ve <gülüyor> tuğiye ibtiga meçlü hem hemze-i vasıl düştü ve <gülüyor> arandı talep edildi ne talep edildi vecuhu <gülüyor> Allah'ın zatı <gülüyor> vech zattan kinayedir hu <gülüyor> Allah vecu Allah'ın zatı aranan bir amel olursa bu namazı niçin kılıyorsun Allah'ımın zatını yani zatını ne demek öz kendisinin rızasını razı olmasını benden hoşnut olmasını istiyorum. İşte bir amel ile Allah'ın öz zatı aranıyorsa onun öz zatının rızasına ermek niyet ediliyorsa ve maksat sadece busa arada hiçbir görsün desin işitsin beğensin menfaat övgü falan medhüsene düşünülmeden onun rızası aranıyorsa zatı aranıyorsa ancak onu kabul eder. Başka kabul etmez. Celle celaluhu. Ya Rabbi şu mübarek hadis-i şerifler hürmetine, hafız müdzil azetleri hürmetine, bu hadis-i şerifleri rivayet eden sahabe-i sahabe kiram hürmetine ve bu hadisleri bize tebliğ eden Muhammed Mustafa sallallahu ale aleyhi ve sellem ve beyti hürmetine bizleri bu dünyadan ihlası elde etmeden, kazanmadan çıkartmayı Rabbel Alemin Amin. ve bi'd-Derdâ 10 numaralı hadis. Ebu Derda Hazretlerinden rivayet edilen bir hadis-i şerif anin-nebiyyi ve, ve Efendimizden o da naklediyor ki kale Kainat Efendisi buyurdular. Bunu Taberani rivayet etmiş. Hafız Mücilli ondan almış. Et dünya dünya nedir? Mel'ûnetün. Türkçeleşmiş artık melun diyorsun. Mel'ûnetün lanetlenmiş. Ne demek lanetlenmiş? Allah'ın rahmetinden uzak edilmiş. Allah Teala dünyaya sevgi ve muhabbetle, merhametle bir kere bile nazar etmemiş. Yarattı ama niçin? Ahiret öyle değil. Çünkü ahiret kulları günaha düşürmüyor ve orada teklif tekellif yok, orada sevap günah yok, orada Allah Teala'dan uzaklaştıran bir şey yok cenneti elini. Ama dünya öyle değil. Dünya zevki, safası, keyfi, menfaatlerinin temini insanları Allah'tan uzak ediyor. İmtihandayız onun için. Mevla dünyayı öyle yaptı. Her şey seni Allah'a yaklaştıracak e, kabiliyette olsa e, sen o zaman zaten hep Mevla'yı zikirle meşgul olacağın için imtihan öyle mi olur? Sana engeller çıkarıyor ki, maniler işte falan. Sen bakalım Allah'ı unutacak mısın, unutmayacak mısın? Haramlara düşecek misin, düşmeyecek misin? Onun için dünya lanetlenmiş. Yani dünyanın lanetlenmişliğinden maksat ne? Ee, Allah Teala'dan uzak eden tarafı, günahları, haramları, masiyetleri, gaflete sevk eden işleri dünyanın, hep Allah'ın rahmetinden uzak. Melûnün lanetlenmiştir. Yani Allah'ın rahmetinden irak edilmiştir. Ma o şeyler ki fiya, dünyada ne varsa. Ha bu masa lanetli olacaktı, ama şimdi bak sohbet yapıyoruz üzerinde, hadis kitapları koyduk. Bu kameralar Allah'ın rahmetten mahrum idi ama şimdi ne oldu? Hadisleri çekiyorlar ve size naklettirler bu kameralar. Bu ışıklar neye yaradı şimdi? Bunlar mesela, Allah hafızda barda pavyonunda da böyle ışıklar var. Film setlerinde de var. O filmlerde karı kız, erkek öpüşüyorlar, bilmem neler ediyorlar, ne namussuzluklar var. E şimdi o ışıklar onlara yarasaydı, Lanetliydi. Bu ışıklar şimdi bundan kurtuldu. Neden? Dünyada ne varsa lanetlenmiş. Taşlar, e, tiyatronun, e, sinemanın taşı olmak var. E, bir de Kabe'nin taşı olmak var. Bir de tuvalet taşı olmak var. Gerçi tuvalet taşının ne günahı var da. E, gü yani e, haram işlenen yerdeki taşın da günahı yok. Ama haram işlenen yerdeki taşlara da ne sirahat ediyor? Rahmetsizlik. Uğursuzluk, hayırsızlık sirahat eden. Ama camilerin taşlarına Hayır, bereket sirat eder. E neden? E Allah'a secde ediliyor, Allah zikrediliyor. Onun için Dünyada ne varsa Allah'ın rahmetinden uzak, yani Allah Teâlâ'nın e, lütfuyla, muhabbetiyle nazar ettiği şeyler değil, Mevla ne yapsın bunlara? İlla mâ ancak dünya içinden o şeyler ki, übü arandı bihi onun sebebiyle, onun sayesinde ne? Vechullâhi Teala. Bir şeyde Allah Teala'nın e, rızası varsa, rızasını he, rızası hedeflenmişse o işteki gaye Allah Teala'nın e, hoşnutluğunu kazanmak ise işte mescidin e, mescid yapılmış, oradaki bütün malzemeler. Zikirhane yapılmış, tekke yapılmış, oradaki malzemeler. Medrese Kur'an-ı Kerim okunuyor, hafızlık yapılıyor, Allah'ın kitabını ezberliyor E kadının çarşafı, feracesi işte örtüleri, için, haramdan sakınmak için malzeme. E bizim şimdi cübbemiz, entarimiz, şalvarımız, yani sünnet yerine gelsin. Yok efendim, niyeyse? Setri avret, avretimizi örtelim. Namazda huzû zînetekû mende kulli Her namaz zamanı zînetinizi alın, en güzel elbiselerinizle Allah'ın zoruna çıkın. E tabi İslam'a uygun öyle dar olmayacak, şekil belli etmeyecek falan. E bunlardaki bütün maksatları mülaza ettiğin zaman, yemek yiyorsun, şudur budur, güzel lezzetli etler, börekler, çörekler, Man niçin yiyorum? E ben yemesem belimi ayakta tutamam, namazda, kıyamda oturamam, e, kalori lazım, kuvvet lazım. Onun için yiyorum ki, ne olacak? İbadete kuvvet olsun. Nasıl oruç tutacağım savurda yemesem, iftarda yemesem? E şimdi bütün bunlar, işte araba, nereye gidiyor? İşe gidiyorum. E iş dünya değil mi? E dünya ama ben helal para kazanacağım ya, benim işim helal, yanlış işe, faize, rüşvete gitmiyorum ki. E oradan kazandığım parayla Allah'ın rızasını hedefliyorum. Niçin? E benim hanımım var. Kadını erkeklerin içine gidip gönderip çalıştıramam ki, o, o gözüne bakacak, o yüzüne bakacak katının. Ben hanımı saklıyorum evde, e bu kadın ne yiyecek? O da evi süpürüyor, yemek yapıyor, bulaşık yıkıyor, çamaşır yıkıyor, o da ibadetlerini yapıyor, namazlarını kılıyor, Kur'an okuyor. E ben de onun e, iffetini koruyorum. E bu helal parayı kazanmasam, e bunun çoluğum çocuğum var evde, bunların ekmeğini kim verecek? Milletten mi dileneyim? Ee, o zaman ne oldu? O arabayla işe gittiğin, araba da Allah için oldu, çalıştığın iş de Allah için oldu. Tabii namazlarını kılıyorsan, haramlara düşmüyorsan tabii onlar bellidir. Yani zaten onları anlıyorsunuzdur. İşte Allah'ın Celle Celaluhu rızasını kazanma gayesi güdülen ve hedeflenen ne varsa lanetten dışarıda kaldı. Ama bu yemek yemek de olsa, uyku, İmam Rabbani Hazretleri buyurduğu üzere, Gafletün min el kademiler râz. Baş, tepeden, tırnağa, ayaktan başa, uyku gaflet. Çünkü neden yattın, uyudun? Hor, hor, hor. Beş saat uyuyorsun. E burada zikredilir mi, şükredilir mi, İbadet yapılmaz. Ama niçin uyuyorsun? Ha, yarın efendim ne var? At yarışı var. Ben efendim atı koşturacağım. E at yarışı kumar. Günah. Sen uy uyurken niye uyudun? Dinleneyim falan. E dinleneceğinde ne olacak? İşte yarın at yarışına katılacağız. E şimdi sen harama kuvvet için uyuyorsun. Bu lanete girdi. Allah'ın rahmeti yok bu işte. Ama sen niye uyudun? Ya biraz uyumasam teheccüd namazında okuduğumu şaşırıyorum. Sabah namazına kalkamam. Uykuya kalırım. E şimdilik uyumasam sabah namazında yanlış okurum. Üç tekat kılarım. Şaşırtırım yani. Şimdi ben kafam dinç olsun e, dinleneyim. Kalkayım namazımı ayık kılayım. Sonra işrak bekleyeceğiz. Ondan işe gideceğiz. E uyumasam hiçbir iş şey yapamam. İşte bütün mesele nereye taalluk ediyor? Niyet, niyet, niyet, ihlas. Demek ki günlük ihtiyaçlarımız, giyinmemiz, kuşanmamız, yememiz, içmemiz, uyumamız, eşimizle cima birleşmemiz, ya bu nedir ya? Sırf dünyalık, keyif ya. Keyif ama sende bir şehvet var. Sen bunu helalından tatmin etmediğin zaman gözün dışarıda kalacak, gönlüne başka şeyler düşecek, aklın, kafan karışacak. Namaz kılarken bile karı kız aklına gelir ya. O zaman ne oldu? Helalından tatmin yoluna başvur ki sen dinlenmiş vaziyette beynin rahat olarak zikret Allah. I. Oturdun, rabıta yapıyorsun. Efendi hazretlerini mi düşüneceksin? Sokakta gördüğün karim haşa? E o zaman ne oldu? Helalından tatmin olman gerekiyor. Nikahın için emredildi. Dünyadaki her şey Allah'ın nazarından uzaktır. Yani Allah Teala'nın itibarından haktır. Ancak dünyalık da olsa görüntüde, ondan maksat Allah'ın rızasına erişmekteyse sen o zaman ne yaptın? Burada bu lanetlerden kurtuldun. Evet. Oba İbni Samit Odayı Allah'ın Tanrı rivat edilen bir had-i şerifte. Yani bu mevkuftur. Şehir İbni Havşep'ten rivat ediyor Beyakî. Fakat e, bu onların diyor Hafız-ı Müziri Hazretleri ben hepsi ve vaazlarımda bu gibi konular tabiinden bizzat söylediyse hani Resulullah buyurdu demese bile bazı kere hadis olduğunu demeden sözünü aklediyor. Ama bu kendi kafasından, görüşünden, iştihadından söylenecek söz değil. Neden? Haberlerde iştihad olmaz. Cehennemde şu var diyor. Şöyle bir vadi var. Bu şimdi var mı yok mu diye iştihata tabi değil ki, Resulullah buyurduysa var sallallahu aleyhi ve sellem. Fıkıh meselesi değil ki bu, görüşüyle iştihatıyla amel etsin. Onun için fe bu gibi rivâetlerindeki yol çebirül merfu. Bu mutlaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e isnat edilmiş bir şeydir. Ama orada Resulullah buyurdu dememesi hadis olmadığı anlamına gelmez. Çünkü böyle bir zat, muteber bir zat, Şehir İbn-i Avşeb gibi, efendim, bir zat tabiinin ulularından ee, bunu kafadan söyleyecek hali olmadığına göre merfu hükmündedir, yani hadis-i şerif hükmündedir. Yüce-u getirilecek. Bir dünya, dünya. Ömel kıyameti. Kıyamet günü dünya getirilir. Şimdi, dünya e, dünya ne demek? Bütün dünya, bildiğimiz ama bu dünya getirilecek. Mevla'nın huzuruna. fe denilecek. Ya Allah Teala bizzat buyuracak ya da bir melek tarafından nida ettirecek mizu mizu ayırın. Temyizden geliyor yani. Bu onun sülasesi. Ma o şeyleri ki kâne idi neden minâ dünyadan kime ait idi Lillahi azze ve celle. Bu dünyadan Allah'a ait olan yerleri ayırın bakalım. Mescitler. Cami ama her mescit değil. E neden sen tombaladan çıkan parayla nimet abla camisi yaparsan o cami yetirilmez. Allah için olmuyor. Neden haram parayla? kumar parası adamdır mesela. Ama kazandığı paradan, kumarından değil de başka bir helal parası var da, miras kalmış babasından falan helal parayla yapırsa o ayrı bir şey. Ama e, Spor Toto'nun parası yapılan cami gelmez buraya. Zırar mescidi. Mesela bir mescit Allah için yapılmış, orada millet namaz kuruyor. Öbürü de yok efendim bizim aile buraya gitmeyecek, biz kendimizi özel camiye yapıyoruz. Caminin dibine yaptığı bir cami daha. Niye? Zırar. Zarar vermek için. Yani o camiye cemaatın bölmek için bir de kendileri itibarlı, biz özel bir aileyiz, çok soyluyuz falan. Bizim akraba burada kılıyoruz biz, falan. Fızır armesini, bu gelmez. Allah için olan camiler, ama işte hangi camiler? Dedim Allah için yapılanlar. Tekkeler, ibadet ibadethaneler, yetimhaneler, işte Darül Hacile, neyse yani Allah için vakıflar yani, vakfedilmiş, tahsis edilmiş. Onları seçin. Feyhumacı, onlar Seçilecek, ayrılacak Ve yurma atılacak Geri kalan her şey Dünyadan ne varsa finnâr Hepsi cehenneme Çünkü dünya milleti benden soğuttu Allah buyuruyor Zikrimden gafil etti e Benim ibadetlerime yaramadı Dünya meşgaleleri, meşguliyetleri insanları benim rızamdan uzak etti On üçündür ki dünya cehenneme hak ediyor Ha Dünyaya burada azap yok Dünya ehline rezalet var Bunun için mü Namazı terk ettiniz, bu dünyayı sevdiğiniz üçün mü ne haramlara düştünüz, birbirinizi öldürdünüz ya. Değer miydi bunun için ha? Atıldı hepsini cehenneme gitse. Beş para etmez buyurmak isteyecek Mevla. Bize onu gösteriyor. Yani Allah için olanlar seçilecek ne demek? Onların sahipleri, onları yapanlar, o camileri, tekkeleri, yetimhaneleri, içe işte çeşmeleri, köprüleri yani Allah için vakıf hayır yapılanların sahipleri de sevaplandırılacak demek. Öbürleri, Allah için olmayanlar ne demek? Allah için olmayan, masiyet için, günah için, şirk için, işte kiliseler, havralar, put yuvaları bilmem neler, ne kadar günah işlenilen masiyet yuvaları var. Onların da sahiplerine ceza verilecek. Onlar cehenneme atılacak yaptıkları, yaptıkları atılırsa kendi parkta mı kalacak? O da onunla beraber cehenneme atılacak. Böyle bir şerh var, Sindi Hazretleri bunu beyan etmişler. Yine veravâ Yine bunu rivâd eden an şehrin. şehri ibn o da kimden? hani Amr ibn-i Avşeb'den Amr ibn-i Avşeb'e radıyallahu Teâlâ Hazretleri'nden rivâd ediyor. Buyuruluyor ki izâ kâne kıyameti aynı manada kıyamet günü olduğu zaman ziyye bit dünya, dünya getirilir. fe temyiz edilir. Seçilip ayrılır minâ dünyadan. ma o yerler ki kâne idil illâ yallâh için. Hangi mekanlar, hangi toprak, hangi karış yerler Allah için tahsis edilmiş vakfedilmiş yapılmış hizmet etmişse onlar ayrılacak onları Mevla cehenneme atmaz ve mane şeyler hi tane olduğu ne hangi şeyler Allah'tan gayri niyetlerle şirk niyetleriyle masiyet kasıtlarıyla e, binalar ne büyük yerler yapılıyor o para bilmem ne binaları o Avrupa'da öyle binalar var fuzuli fuzuli Efendim şirk yuvaları Rumiye atılacak bir onlar. Nereye? Fî cehenneme, cehennem ateşine atılacak. Tabii ki sahipleri de bundan dolayı hesaba çekilecek. Siz Allah için iş yapmadınız da paranızı, zamanınızı, vaktinizi, gözünüzü, gönlünüzü, mesainizi Allah ortak koşulan yerleri yapmak için veya Allah'a isyan edilen yuvalar kurmak için yaptınız. Yazıklar olsun size. İşte değer verdiğiniz ömrünüzü uğrunda harcadığınız tükettiğiniz şeylerle beraber gümbürdü cehenneme görün bakalım değer miymiş bunlar için kendinizi helak ettiniz denilecek. Dünya bir o Seyyid Malik Hazretleri şeyini veriyoruz ya devamlı lale gülde günde birkaç kere veriyorlarmış. İlla onu dinleyin yani. Et dünya gayru mizah, Et dünya gayru mizah. Dünya şaka değil. Dünya oyun değil. Dünya oyuncak değil. Birkaç nefes alıp veriyoruz. Gittik gidiyoruz, bittik bitiyoruz ama bu nefeslerde yaptıklarımızla yarın ahirette çukurumuza indirileceğiz, oradan mahşere diriltileceğiz ve orada hesaba çekileceğiz. Allah için olmayan şeylerden uzak duralım. Ama ben ne dedim? Yemek var, içmek var, keyif de var, meşru zevk de var, gülmek de var, latifeler de var, eşinden cima da Hepsi var, Allah zevklerimizi haram etmemiş. Ama bütün mesele Allah için olması. İbadete kuvvet için uyumak ibadete kuvvet için yemek, çoluk çocuğu helal rızık peşine koşmak için çalışmak, bu arada haramlardan uzak durmak ve farzları, vacipleri terk etmeden bunları yapabilmek, işte o zaman dünyanın meşru zevkleri bile ibadete döner. Öbür türlü yapılan ibadetler bile niyet bozuk olursa, namaz, oruç, zekat bile ihlasız olursa, onlar adete döner. Hiç sahibinin ondan ahirette nasibi olmaz. Rabbim cümlemize ihlâs nasib eylesin. Rabbim cümlemizi iki cihanda iflas etmekten muhafaza eylesin. Amin. Ve sallallahu teala ala ve mevlana sallam teslimen rabbil alamin.